Caca Bey Camii ve Rasathanesi, Alaaddin Camii, Aşıkpaşa Türbeleri, Muhterem Hatun Türbesi, Melik Gazi Türbesi, Lale Camii ve Ahi Evran Türbesi, Şeyh Süleyman Türkmeni Türbesi, Şair Ahmet Gülşehri Mezarı vardır. Gezilecek yerlere gelince Kara Kurt Kaplıcaları şehrin 16 kilometre batısındadır. Suyu romatizma hastalığına iyi gelmektedir. Hırfanlı Barajı Kırşehir'e 60 kilometre uzaklıktadır. Barajda çok miktarda yayın ve sazan balığı bulunmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin pek çok ilgisini çekmektedir. Terme Kaplıcaları şehrin içindedir. Kadın hastalıkları, devran bozuklukları, cilt hastalıkları, romatizma, siyatik, eksama gibi hastalıklar için şifalıdır. Ayrıca Kaman kazasına 12 kilometre yakınlıkta, Savcılı Büyük Oba'da özel yapılmış plajlar vardır. Kırşehir'imizi yeteri kadar Anlatmaya çalıştım. Gırşehir'imizi anlatan ve çok sevdiğimiz bir Gırşehir türküsü söylemek istiyorum sizlere sevgili dinleyiciler. Biter Gırşehir'in gülleri biter, çırpınıp dalında bülbüller öter. Gözelleri çoktur, kendine yeter, gözellerin kaşı keman görünür.